942. konu, Hazreti Osman'ın hayası hakkında Hazreti Peygamber'in sözü, Hazreti Ebu Bekir Peygamber'den içeri girmek için izin istedi, Hazreti Peygamber yatağının üzerine uzanmış bir haldeydi, Hazreti Ayşe'nin bir elbisesini giymişti, Ebu Bekir'e izin verildi, Peygamber aynı halde duruyordu, Ebu Bekir, Resulullah'a dediklerini dedikten sonra çıkıp gitti, sonra Hazreti Ömer izin istedi, ona da izin verildi. O da Resulullah'ı aynı şekilde, o hal üzerine gördü, onun ihtiyacı da yerine getirildikten sonra çıktı, sonra Osman izin istedi, Resulullah derhal kalktı ve Hazreti Ayşe'ye, şu elbiseni benim üzerime güzelce derle de açık yerim kalmasın, buyurdu, böylece Hazreti Osman'ın sözlerini de Resulullah dinledi, ihtiyacı görüldü, o gittikten sonra Hazreti Ayşe, ey Allah'ın Resulü, ne oluyor ki, Ebu Bekir ve Ömer'e göstermediğin saygıyı Osman'a gösteriyorsun, dedi. Hazreti Peygamber, Osman çok hayalı bir insandır. Eğer aynı halde ona izin verseydim, hayasından ötürü ihtiyacını bana tam ifade edemezdi, buyurdu.